95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programına dinliyorsunuz. İsrail'in müzisyen, prodüktör ve multi-enstrümantalist Kutiman'la bu akşam bir söyleşi gerçekleştirdik ve sizlere derginin ikinci yarım saatinde bu kaydı sunacağız. Evet Kutiman, İstanbullu müzikseverlerin ismini bildiğini tahmin ettiğim bir karakter, bir müzik insanı Melike Şahin'le çalışmasını belki duymuş olanlarınız vardır. Ya da İstanbul Mix ya True İstanbul projeleriyle de Kutiman'ı öyle ya da böyle daha önce dinlemiş olabilirsiniz. Zaten son 10 yılda çok farklı müzisyenlerle işbirlikleri yaptı, farklı müzikal türlerde işler üretti dolayısıyla... E, pek çok müzik e, severede farklı açılardan hitap etmiş oldukça ilginç bir figürden bahsediyoruz. Kutiman dediğimizde müzikal göçebe olarak tanımlanıyor zaten. E, elimize ulaşan bültenden de ufak e, alıntı yapmak gerekirse e, dünyanın farklı yerlerindeki müzik geleneklerini kendi e, versiyonuna e, dönüştürerek e, yorumlamakta uzunca bir süredir bu kıymetli isimle Artemis Güne Bakanlığı sayesinde bir araya gelme imkanını bulduk ve son yayınladığı Guruji ve Majan single'larından hareketle Hint müziğine olan ilgisi hakkında ufak bir söyleşi gerçekleştirdik. Evet şimdi bu söyleşiye geçeceğiz ama Kutiman'ın müziğine aşina olmayanlar için bir parça duyalım. Da istiyorum. Ee, geçen Temmuz ayında yayınlanan Guruji single ile başlayacağız. Müzisyenin Necef çölünde inzivada yaşadığı stüdyosunda kaydedilmiş e, ve yeni yeni icra etmeye başladığı tabla enstrümanının e, kendi elektronik müzikle, elektronik müzik anlayışıyla e, bağlantıya geçti. Oldukça ilginç bir single bu. Hadi birlikte kulak verelim. Sonra Kutiman'la söyleşimiz yayında olacak. Sevgili Kutiman, Açık Radyo'ya hoş geldin zamanı için. Çok çok teşekkür ediyoruz sana diye başlıyoruz söyleşimize. Kutiman da karşılığında teşekkür ediyor ve ilk sorumuzu iletiyoruz İsrail'e müzisyenler. Hint müziği ile ilişkiniz nasıl gelişti? Şöyle sorayım, bu gelenekle tanışmanız nasıl oldu? Sizce bu müziğin daha önceki iştiniz etkisi, nasıl da zira az evvel dinlediğimiz Guruji'nin yayınlanmasına kadar mesela Mix Hamburg gibi kayıtlarda da pek çok kez beste'nin içinde Hint ritimleri taşıyan işler duymuştuk senden nasıl oldu Hint müziyle e, ilişkinin gelişmesi biraz anlatır mısın? Um, so I remember I think when I was uh, maybe 16... Şöyle cevap veriyor Kutim kut Hanım. Yanlış anımsamıyorsam like 16 yaşındaydım. Şu an ismini hatırlamadığım anything, bir sitar çalgıcısının CD'si elime geçmiştim. Dinlemiş ama müziği anlamamıştım. Yabancı bir müzikti, uzaylı müziği gibiydi yani. Ama gerçekten de büyüleyiciydi. Yıllar boyu bu müziğe geri dönüp dursam da son 5 yılda çok fazla ambiyent ve Hint müziği dinlemeye başladım. De çok ilginç şeylerle karşılaştım. Gerçekten Hint müziği çalmayı öğrenmek istediğimi fark ettim bir noktada. Bir tabla aldım, tablayı seçtim ve bu tablayla Karküte'ye seyahat ettim. A bit of tabla with the Guruji and, uh, and uh, de bunu duyuyoruz zaten. That's, that's <gülüyor> Şu an tam böyle bir noktadayım. Şöyle well, uh, <gülüyor> açıyoruz <gülüyor> bu soruyu Kutiman'a. Kutiman verdiğiniz mülakatlardan birinde "Elders Cold Train" ve "Terri ilham kaynaklarınız olarak bahsediyorsunuz. Hint müzik yerine çağdaş, deneysel, ambient müzik arasındaki bağı sizce nedir? Doğru, Alice Coltrane <gülüyor> ve Terry Riley başka pek çok müzisyenle birlikte benim için büyük idoller. Ama özellikle bu iki isminde Hint müziğinin bariz bir etkisi altında olduklarını düşünüyorum. Bana sorarsanız, dünya müziği ile ilgilenen, dünya müziği dinleyen, dinleyen her müzisyen, yani ilgi alanı bir müzik türünden fazlası olan her müzisyen, Hint müziğinden ne kadar etkilense azdır. Hint müziği öyle zengin bir kültür ve müzik geleneğidir ki, görmezden gelmeniz mümkün değildir. <gülüyor> Tabi really you know. farklı you know. so, mm -hmm. müzikleri dinlemeye kulağınız açıksa. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz Kutiman'la. Peki bu yeni yayınladığın single'ların devamı nasıl olacak? Şimdi ben bu son yayınladığın iki kaydı ilk duyduğumda hakikaten şaşırdım zira Hint müziğiyle oryantal klavye müziğinin çok iyi bir senteziydi duydu. Çok iyi bir füzyondu. Tabii bir füzyon hedefiyle yola çıktığını düşünüyor değilim. Ama sonuçta iki farklı müzik türünün çok organik bir bileşimi çıkmış ortaya. Dinleyicilerin senden şimdi ne beklemeliler? Dinleyicilerin senden şimdi ne beklemeliler? Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Her seferinde yani her projem için farklı bir yere gidiyorum ben. Şimdi de yepyeni bir alandayım. Grouge ile, evet füzyon düşüncesi Grouge ile bağlantılı, haklısınız. Tabla çalmaya başladığımda klasik Hint müziğinde öğrenmeye başladım tabii ama bir noktada işler gerçekten zorlaşıp karmaşıklaştı. Öyle ki Hint klasik müziği icrası artık hedefim olmaktan çıktın ve tablayı kendi bakış açımına çalmaya başladım. Sonra da işte ortaya o füzyon çıkmış oldu sonraki proje ilişkide bir kaç şey söylersem birden fazla proje var aslında dönemde ama you know, en yakın tarihli olan tekno ve elektronik müzik etkili bir iş and, uh, ve önümüzdeki different. yıl o plada yayınlamayı and düşünüyorum Peki, şimdi kulağa biraz safiyane gelecek bir sorumuz var diyoruz Kutiman'a ve şunu soruyoruz. İlk kaset kayıtlarından bugüne yaptığın ilk kaset kayıtlarından bugüne değişmeden kalan şey nedir? Yani kendini ifade etmek için onca mecra ararken değişmeden kalan ne? Sanırım değişmeden kalan benim, diyor Kutuman. Uh, Bütün bu yol boyunca it's değişmeden me kalan benim. You know? uh, like, uh, Şu music, an mesela you try to imitate, Hint müziğinin imitasyonunu yapıyorum like ama in, you know? sonuç You're benim versiyonum imitate, oluyor. Imitate Mesela Album, ilk albümümde tutkum James Brown'du. James Brown and, and Funk ve psychedelic müzikte. O zaman da onu imite etmeye çalışıp kendi versiyonumu ortaya koymuştum. Sanırım bu yolculuk da öyle ya da böyle değişmeden kalan <gülüyor> bir ben oldum. Yeah, Şöyle bir yorumda bulunuyoruz Kutiman'ın söylediklerini ama tüm bu karşılaşmalarda, müzikal karşılaşmalarda hayati dönüşümler de geçiriyorsun duyabildiğimiz kadarıyla. Yani çekirdek değişmiyor tabii. Yaratma etkisi sabit kalıyor sanırım bu karşılaşmalardan sonra. Evet, bu karşılaşmalardan sonra. Evet, yaratma etkisi hakkında şunları söylüyor Kutuman. Benim için önemli olan yeni şeylere duyulan meraktır, heyecandır. Böyle söylemeyi tercih ederim. Bu heyecan Hint müziğine karşı olabilir ya da bilmiyorum bir step sequencer, yani yeni bir alete karşı duyulan bir heyecan olabilir. İşte ben o anki o kıvılcımın yeni bir şey yaratma heyecanının peşine düşerim ve bu da beni yolda tutar. <Gülüyor> Bazen yolda neyle karşılaşacağımı ben bile belirleyemem. Misal bana tabla setimi alan annemdi. Sonra ben çalmayı öğrendim. Ya da yakın arkadaşlarımdan biri bir sentezizer almıştı benim için. Hemen onu çalmaya başladım. Yani ben yalnızca tutkuyu takip ediyorum. Evet, söyleşimizin sonuna yaklaşıyoruz Kutiman'la. Şöyle bir sorumuz var. İstanbul bağımsız müzik sahnesi hakkında son sözleriz. Çünkü İstanbullu dinleyici çok sever Kutiman'ın prodüksiyonlarını. İstanbullu kitlene son olarak ne söylemek istersin Kutiman? Yani İstanbul'u ve Türkiye'yi seviyorum diye cevap veriyor. Birkaç sefer ziyaret etme şansım oldu orayı. Bundan da öte aslında benim babam İstanbullu Yani Türkiye ile bağım çok derinde. Sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Açık Dergi Açık Dergiyi dinliyorsunuz. Burası 95.0 Açık Radyo. İsrailli müzisyen Kutiman'la Necef çölündeki stüdyosundayken bir söyleşik gerçekleştirdik. Zoom marifetiyle oldu tabii ki bu. Yakın zamanda iki single yayınladı Kutiman. Biri Guruji, diğeri Majan sırasıyla 20 Temmuz ve 27 Ağustos tarihlerinde dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşmuş olan bu iki parça çok yakın zamanda Plağa basılacak sadece 500 adet üretilecek ve 45'lik formatında koleksiyonerlere sunulacakmış. Evet Orta Doğu'dan çıkan orijinal bir ses aslında Kutima'nın müziği bu söyleşi vesilesiyle de belki yeni dinleyicilerine açık radyo yayınında kavuşmuş olur diye ümit ediyoruz. Az evvel gruji dinlemiştik hep birlikte. Yayınlanan ilk e, single'dı bu Hint müziği projesinden Kutiman'ın şimdi 27 Ağustos'ta dinleyicilerle buluşan Majan isimli parça var. Söyleşimizi kapamışken e, bu parçayı da şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz.